Kandil meselesi bizim Türkçe'mizde mübarek bir geceye isnaden verilen isimdir. Sonra da minaretlerde bu kandilleri yakmışlar. Koca Mustafa Paşa Şeyhi bunu icat etmiş. Mübarek gecede kandil yakmayı. Kandilden muradımız odur yani. Mübarek gece manasına söylüyoruz. Kandil kandilini yakmıştır yani nurunu. Fakat yine camileri bizi süslemek için böyle yapmışlar. Gayet güzel bir iş yapmışlardır.